ağacın gölgesinde Ali Ulbey Kurucu'nun hatıraları eser Ertuğrul Dürda Radyofonik metin Yusuf Yağızkan yöneten Ömer Parlak Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış Dede Faruk Akgören Amca Orhan Gözen Hacı İbrahim Efendi İsmail Yıldız İpek Hoca Sedat Yılmaz İhtiyar Ahmet Taşdemir 19 dokuzuncu Fatmaların dağları yine dumanlı galiba. Öyle mi Muhsin'e? Haber ver bu akşam yatsadan sonra Fatmalara gideceğim. Gitmeden olmayacak galiba. Tamam haber veririm. Hemen o gece yatsı namazından sonra dedem halamlara giderdi. Mehmet Kamil enişte haber vermezse komşular gücenirdi bu kez. Onun için bu tür ziyaretler hep toplantıya dönüşürdü. Umuma konuşulur, sözler adrese ulaşırdı. Komşuların saygısı ve sevgisi de etkilerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de umuma konuşarak aksaklıkları giderirmiş. Kimseyi suçlamaz, hedef almazmış. Dinleyenler hisselerini alır, kendilerine düzen verir ve kırılmazlarmış. Şazeli Şeyhi, Mühürcü Fehmi Efendi diye biri vardı. Karaman'ın köylerindendi. Dedemle ilgili pek çok menkıbe anlatırdı. Bir tanesi de şöyle... Aslanlı kışta da askerdim. Hani şu minaresi kesilen caminin bulunduğu kışla. Cami kapatılmış, saman deposu yapılmıştı. Kışlaya en yakın mabet, Hacı Veys Efendi'nin görev yaptığı mescitti. Kendimi biraz sevdirdiğim için namaza gitmeme izin verirlerdi. Bir gün geldim, dediğiniz yok, cami açılmamış. Neden acaba? Hayırdır inşallah? Amcanızın camiine gitmeye karar verdim. Arada bir kilometre kadar mesafe var. Mevlana Hazretleri ile Sultan Selim Camii arasından geçerken onlara birer Fatiha okuyayım dedim. Baktım ki dedeniz geliyor. Halanızın evinden geliyormuş. Karanlıkta tanıdı beni. Fehmi Efendi seni beklettim galiba. Buyur gidelim. Gittik. Ezanı bana okuttu ve vaaza başladı. ...diyordu ki... ...şükredilecek nimetler pek çok. Fakat en çok şükür icap ettiren nimet... ...namaz nimetidir. Namaz bir külfet değil, nimettir. Günahlarımızın affı... ...bizi Allah'a yakınlaştırmak için farz kılınmıştır. İyi ki farz kılınmış. Namaz dediğimiz bu nimet... ...öyle bir nimet ki... Namaza giderken attığımız adımların her biri birer duadır. Biri Allah'ım bu kuluna rahmet eyle, merhamet eyle, günahlarını affet der. Öteki cennetteki makamını âli eyle Allah'ım diye yalvarır. Yani demek istiyordu ki Fehmi Efendi ol, biraz yol yürüdün ama kardasın. Allah'ın izniyle zarar etmedin. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi şerifler nakletti. 30 seneden beri kalbimde saklıyorum. Hangi hadisler onlar? Beni Seleme kabilesinin evleri Mescid-i Saadet'e biraz uzakmış. Efendimiz'e gelmişler. Evlerimizi satacağız. Kabile halkı böyle istiyor demişler. Sebep olarak da Mescid'e uzaklığı göstermişler. Efendimiz eğer sevaplarınızın ...az olmasına razıyseniz... ...satın buyurmuş. Sormuşlar, neden ya Resulallah? O zaman izah etmiş. Mescide gelirken attığınız... ...her adında sevap var. Sevabınızın az olmasını isterseniz... ...satın demiş. Ve satmaktan vazgeçmişler. Hatırladığınız başka hadis var mı? Bir hadisi şerifte şuydu. Bir genç sahibi ...geç kalmış. Koşarak gelmiş, cemaate katılmış. Efendimiz... Önünü gördüğü gibi arkasını da görürmüş. Namazdan sonra genci çağırmış demiş ki Evladım namaza gelirken huzur içinde sükun ve vakarla gelin. Yangın söndürmeye gider gibi gelmeyin. Genç ya Resulallah namaz başlamıştı deyince başlasın merak etme. Sen evden çıktığın andan itibaren namazdasın buyurmuş. Bu hadisleri dedemden mi öğrenmiştiniz? Dediğiniz gibi sohbet ehli azaldı. Amcanız da dediğiniz gibiydi. Konuşurken yanarak söylediği için gönüllerimizi yakardı. Samimiyetiyle ruhlarımıza tesir ederdi. Hem ağlar hem ağlatırdı. Onlar gideli gözlaşlarımız kurudu. Ağlayamaz olduk. Dedemin sağlığında bayram günleri evimiz dolup taşardı. Üç dört gün Konya halkı dedemin elini öpmek için bizle taşınırdı. Duasını almak isterlerdi. Ben gelenlere şeker tutardım. O zaman gücümüz ancak şekere yeterdi. Dedem her gelenle tek tek ilgilenir, muhakkak sohbet ederdi. Bugünler Müslümanları birbirine sevdirmek, hayır işletmek, günahlardan arındırmak içindir. Yani gözü temiz, sözü temiz, özü temiz insan yetiştirmek içindir. Bilhassa gençlere şöyle derdi. Oğlum, gözünü temiz tut. Na mahreme, yabancı kızlara bakma. Gözünü günahtan, hasetten, kötü bakmaktan koru. Sözünü temiz tut. Günah sözler, çirkin sözler, kaba sözler söyleme. Özünü temiz tut, niyetin iyi olsun. İhlaslı, samimi ol. Hasetlik, fesatlık yapma. Çocukların isimlerini sorar, isimlerin güzel manaları üzerinde durur. Dualar eder. Hepsine güler yüz gösterir, iltifatlar ederdi. 1935 yılı sonunda Ramazan ayında vefat etti. Ben fakir, o sırada Bolvadin'deydim. Mukabele okumaya gitmiştim. Cenazesinde bulunamadınız mı? Maalesef. Görevim aksamasın diye bana haber vermemişler. Ramazandan sonra Konya'ya geldiğimde öğrendim. Önce faytoncu söylemişti. Bilmediğimi anlayınca da kıvırmıştı. Eve geldiğimde işi anladım tabii. Meğer ben gelmeden 15 gün önce vefat etmiş. Üçler mezarlığına defletmişler. Cenazesi pek kalabalıkmış. Anlattıklarına göre o zamana kadar görülmemiş bir kalabalık olmuş. Daha sonra amcamın cenazesi de öyle kalabalıkmış. Hazreti Mevlana'dan sonra en kalabalık cenazeler bu cenazelermiş. Peki bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz? E. Dedem de amcam da zengin değillerdi. Küçük birer kerpiç evden ve mahsulüyle geçindikleri birer tarladan başka hiçbir şeycikleri yoktu. Allah için yaşadılar, Allah için çalıştılar ve onun yolunda öldüler. Konyalı sevdi onları. Bugün Konya'da Hacı ve İhsade külliyesi, Konyalıların amcamı olan vefa ve şükran hissinin bir ifadesidir. Külyeni'nin isminde dedenizin de adı yaşatılıyor. Dedemin vefatından bir ay kadar sonraydı. Şeyhül Kurra Postalcızade Hacı Rahim Efendi bir gün bana geldi. Oğlum, beni hocamın kabrine götürür müsün? Hay hay efendim. Buyurun, gidelim. Burası efendim. Dedemin kabri burası. Müsaadenle evladım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah hocam. Vefat ettiğinizde itikaftaydım. Çıkamadım. Cenazenizde bulunamadım. Şimdi ziyaretinize geldim. Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin ölü olmadıkları buyuruluyor. Sizi de ben ilim ve Kur'an şehidi biliyorum. Ömrünüz bu yolda geçti. Cenazenizde bulunamadım. Şimdi bu ayet-i kerimeyi size dinletmeye geldim. Sessiz mezarlığın içinde, yalnız, bir mezarın başında, Hacı Rahim Efendi'nin bu ayeti tekrar tekrar okurken gözünden akan yaşları hiç unutamam. Allah Allah! ''Anlatamam da.'' Onların alemi başkaymış. Hayat boyutları da farklıymış sanki. Bizim bildiğimiz boyuttan farklı olarak zaman zaman başka boyutlara geçmişler sanki. ''Hani bir Cemil Efendi'den bahsetmiştik hatırlıyor musun?'' Hı hı. ''Yeni damatken hocadan tokat yemişti de hı. hanımı hocanın vurduğu yerde gül biter.'' demişti. O mu? <gülüyor> ''Bu Cemil Efendi'nin ders arkadaşı İpekli Hacı Mehmet Efendi vardı.'' Kendisine kısaca İpek Hoca derdik. Hacca geldiğinde Medine'de buluşmuştuk. Hacdan sonra kahvaltı ediyorduk. İpek Hoca dedi ki... Bazı rüyalar vardır ömür boyu insana tesir eder. Benim de müstesna rüyalarım var. Bana mürşitlik eden rüyalar bunlar. Rüya insanı yışad eder mi? Anlatayım siz karar verin. Cemil Hoca da burada. E, rüyayı nerede gördünüz? Bir hafta önce Mina'da gördüm. Mina'da ikinci gece. Bayramın ikinci akşamı. Rüyamda kıyamet kopmuş. Ayet ve hadislerde görüp okuduğumuz mahşer meydanındayız. Bin ayak bir ayak üzerinde. Tarif edilmez bir sıkıntı içindeyim. Bütün insanlar da öyle. Çevreme bakıyorum Tanıdığım kimse yok Gayipten bir ses geliyor Ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'nın kevser havuzuna gidin E o kalabalıkta gidebiliyor musunuz? Millet susuzluktan yanıyor Bu ses duyulur duyulmaz Bir grup o kalabalıktan ayrılıyor Sanki gizli bir el onları seçiyor gibi Diğerleri Ortada telaş, heyecan ve çaresizlik içinde kaldı. Ayrılanlar bir kafile oluyor ve yola çıkıyorlar. Siz neredesiniz? Dur anlatacağım. Ufukta... ...kristal gibi... billur gibi... ...parlak, şeffaf bir deniz görünüyor. Yıldızlar yanıp sönüyor gibi pırıltılar saçıyor. Meğer... Peygamberi Zişan'ın havzı kevseri buymuş. Bütün ümmete yetecek demek ki. Havuzun yanına geldik. Fakat nasıl yanaşacağım, nasıl içeceğim bilemiyorum. Telaş içindeyim. Yaklaştım, baktım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada. Elinde bir tasla gelenlere su veriyor. Melekler de ona yardım ediyorlar. Kalabalık içinde sıramı bekliyorum Tam o sırada dedenizi Hacı Veys Efendi'yi gördüm Efendimiz onu görünce Tası bıraktı Avucuyla su verdi Evet Kendi avucuyla su verdi dedenize Ne büyük saadet O sırada uyandım Uzun zaman kendime gelemedim Rüyalar insanı etkiler mi... ...etkilemez mi... ...siz karar verin. İnsan gerçekten değişik bir varlık. İnsan bedeniyle... ...cismiyle değil... ...ruhuyla insan... ...gönlüyle... ...ruhuyla yaşayan insandır. Yoksa... Cismimizle hayvanlardan pek farkımız kalmaz. Hatta pek çok bakımdan hayvanlar bizden üstün özelliklere sahiptir. Mesela koku almada bir köpek kadar mükemmel olamayız. Görmede bazı hayvanları geçemeyiz. Ama insanın üstünlüğü gönlünde ve ruhundadır. Ve insan Cenab-ı Hak tarafından vahye muhatap kılınmıştır. Allahü Teala peygamberleri vasıtasıyla insanlara hitap ediyor. Kur'an, hala Allah'ın bizimle konuştuğu kelamı değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, veli kimdir sualine, görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatan kimselerdir, diye cevap veriyor. Veli sadece insandan olabiliyor. Kalp ve ruh, hayat derecesinde hidayet ve istikameti yakalayabilirse tabii. Dedeniz, amcanız ve babanız maşallah. Öyle görünüyor. Dedemin vefatı Konya için büyük bir kayıp olmuştu mesela. Çocuklar bile şekerden mahrum kalmıştı. Yoldan geçerken gördüğü çocuklara vermek için mutlaka cebinde şeker bulundururdu. Çocukları sever, onları selama alıştırırdı. Dedenizden sonra görev ağırlığı amcanıza geçti galiba. Babanız Medine'ye yerleşince... Öyle oldu. Emaneti amcam devam ettirdi. Rahmetli birine hitap ederken... ...babam derdi. Nasılsın babam... ...Safa geldin babam... ...aferin babam filan gibi. Bir gün bana dedi ki... Yengen sebze istemişti. Camiye girersem çıkamam. Belki gelenler vardır... Hemen bir şey alayım da babam... ...eve götürüver. Bırak gel. İstersen ben alayım amca. Ne alınacaksa ben alıvereyim. Gel bak, pazar şurası. Beraber alalım götürüver. Hadi babam. Yakındaki sebze pazarına gittik. Meydanın orta yerinde... ...elinde şemsiye bir ihtiyar... ...bahçesinden topladığı patlıcanları... ...küçük bir çuvala koymuş... ...çuvalın ağzını açmış müşteri bekliyor... Amcam vardı yanına, adama selam verdi. Kaça babam, bu patlıcanlar kaça? Hepsini üç liraya veririm. Amca, hepsi bir eve çok olmaz mı? Üç liraya hepsini veriyorsun değil mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Al şu üç lirayı. Sepeti getir baba. Getirdim amca. Patlıcanları bu sepete boşaltıyor. Ama ama amca, hadi baba. Bunları bizim eve bırakalım. Sepeti eve götürdüm. Yengem şaştı. Allah'ın kulu dedi. Kaç gün pişireceğiz bunları? Burada bir çuval patlıcan var. Durum amcama intikal edince amcam dedi ki. Koskoca insan hangi köyden geldi, bahçesi neredeydi kim bilir. Ekti, dikti, suladı, topladı, çuvala koydu ve yaya olarak pazara geldi. Yazık değil mi Muhsin'e? Müslüman merhametli olmalı değil mi? Pişireceğin kadarını pişir, pişiremediğini komşulara dağıtıver. Bunları ben alınca adamın rahatlamasını bir görseydin bana hak verirdin inan. O rahatlamanın verdiği zevk pişireceğim patlıcandan daha tatlı geldi bana. İyilik etmekten zevk alıyormuş. Güzel bir hasret. Amcam tebessümüyle, hal hatır sormasıyla, yakın alakasıyla gönülleri fethederdi. Maaşından başka geliri yoktu. Onun da mühim bir kısmını dağıtırdı. Muhtaç ve fakirler amcamın maaş alacağı günü bilir, o gün yola çıkarlardı. Kendi geçimini nasıl temin ediyordu? Köydeki tarladan gelen imkanla ve bir de iktisat ve bereketle. Maaşını böyle dağıttığına göre insanlar onu zengin sanacak. 1949'da hacca gelmişti. Sonraki yıl gene geldi. Harem-i Şerif'e yakın Sakızlı Medresesi diye bir medrese vardı. İki namaz arasında amcam eve gelmez, bu medresenin bahçesindeki çeşmeden abdest alır, hemen mescide dönerdi. Bu medresede kalan Buharalı talebe Molla Abdurrahman'la ahbab olmuşlar. Bir gün üçümüz beraber mescide gidiyor 19. bölümün sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere hoşçakalın burç proksiyon.